1929 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in duasıyla Kureyş'ten birkaç kişinin gözlerinin açılması, Hazreti Peygamber mescidde yüksek sesle Kur'an okuyordu, Kureyş'ten bazı kimseler bundan rahatsız oldular, peygamberi tutmak üzere kalktılar, fakat elleri boyunlarına kenetlendi ve gözleri bir şey görmez oldu, böylece Rasulullah'a geldiler ve ''Ey Muhammed, aramızdaki akrabalık hakkı için bize acı'' dediler. Hazreti Peygamber onlara acıyarak gözleri açılıncaya kadar dua etti. Bunun üzerine Yasin Suresi 10. ayetine kadar indi. O kişilerden hiç birisi iman etmedi.